Yıldızların izinde. İlk Kur'an karişi Abdullah bin Mesud. Mekke bir günü daha bitirirken genç çoban sürüsünü bir araya getirmekle meşguldü. Karanlık çökmeden onları toplamalı ve şehre eksiksiz olarak götürmeliydi. Ne sevimli hayvanlardı. Onlarla uzun zamandır bir arada olduğundan koyunlar ve keçiler en yakın arkadaşları olmuş, Mekke'nin kayalıkları arasındaki otlakları mesken tutmuşlardı. Genç çoban, Mekke'nin çevresini avcunun içi gibi bilir, bu sevimli hayvanları en yeşil otlaklara götürüldü. Her ne kadar namına çalıştığı ukbe çok aksi ve geçimsiz biri olsa da, o hayvanlarına en güzel şekilde bakardı. Ufak tefek ve çelimsiz vücuduna rağmen çok ahlaklı ve çalışkan bir gençti. Kayalıklara çevik hareketlerle tırmanır, kimse onun hızına yetişemezdi. Yoksul ailesine çobanlıktan kazandığı parayla bakar, kimseye muhtaç olmadan yaşayıp giderdi. Mekke, karanlık örtüsüne bürünmeden hemen önce uzaktan iki kişinin kendisine doğru geldiğini gördü. Gelenler, onun bu civarda görmeye alışık olmadığı kimselerdi. Hallerinden tavırlarından, onlarda bir başkalık olduğunu sezinledi. Yoldan geldikleri ve yorgun oldukları her hallerinden belliydi. Yaklaşınca, Yüzlerinde bir aydınlık ve sükunet olduğunu fark etti. Gelenler selam verdiler. İçlerinden biraz daha vakur olanı, ''Bize biraz süt verebilir misin?'' dedi. Abdullah, ''Var ama veremem. Bu koyunlar bana emanet edilmiştir. Sahibinin iznini almadan süt veremem. Aksi halde emanete hıyanet etmiş olurum.'' dedi. Bunun üzerine o zat, ''Peki, ''Sütü olmayan bir koyunun var mı?'' diye sordu. Abdullah, ''Evet var.'' dedi. Ve gidip sütü kesik olan koyunlardan birini alıp getirdi. O zat dudakları kıpır kıpır bir şeyler okudu ve koyunu elleriyle sıvazladı. Bir kap bir miktar süt sağdı. Önce içmeleri için onlara verdi. Sonra kendisi içti. Abdullah, şaşkın bakışlar arasında olan biteni istiyordu. O güne kadar süt vermeyen koyunun memeleri bir anda süt dolmuş ve sütü sağarak içmişlerdi. Olağanüstü bir şeyler oluyordu ve Abdullah bunun ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Büyük bir merak içinde sordu. Okuduklarını bana da öğretir misin dedi. O zat tebessüm ederek Abdullah'ın başını okşadı ve ona sen öğrenecek ve alim olacaksın dedi. Abdullah bu zatın söylediklerinden hiçbir şey anlamamış, geldikleri gibi yavaş yavaş gidenlere baktı. Onların kim olduğunu merak ediyor ve bir taraftan da hayranlıkla arkalarından bakıyordu. Bu karşılaşmanın tüm hayatının seyrini değiştireceğinden habersiz olan Abdullah, sürüsünü toparlayıp şehre döndü. Akşam Mekke'ye dönen Abdullah, vakit kaybetmeden soruşturmaya başladı. Kimlerde gelenler ve nasıl böyle bir mucize göstermişlerdi öğrenmek istiyordu. Sordu soruşturdu ve nihayetinde o zatın Hazreti Peygamber ve yanındaki arkadaşının da Ebu Bekir olduğunu öğrenmişti. O gün yaşadıklarından sonra başka delile ihtiyaç duymadı. Genç yaşına rağmen Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna tereddütsüz inanmıştı. Hemen onu bulup, Yanına gitmek ve ona tabi olmak istiyordu. Ancak Hz Muhammed'i ve Müslümanları sorduğu kişiler hiç de iyi şeyler söylemiyorlardı. Onun atalarının dinini inkar ettiğine, putlarını itibarsızlaştırıp gözden düşürdüğüne inanıyorlardı. Zaten etrafında da 3-5 kişiden başkası yoktu. Ona tabi olmak demek pek çok sıkıntıyı da sırtlanmak anlamına geliyordu. Çünkü... Kureyşlüler aralarına fitne sokan ve onları birbirine düşürmek isteyen Muhammed'le mücadele ediyorlardı. Ona inananlara her türlü ezayi ve hakareti yapmaktan imtina etmiyorlardı. Arkadaşları onun Muhammed'e tabi olması durumunda başta koyunlarını güttüğü ukbe olmak üzere Kureyş'in tüm ileri gelenlerini karşısına alacağını söylüyorlardı. Onlarla mücadele etmesi ise mümkün görünmüyordu. Abdullah'ın yakınları, karşılaşacağı zorlukları ve sıkıntıları anlattılar. Ancak bir türlü kararından vazgeçiremediler. Abdullah o gün gördüklerini hiç unutmamıştı. Gelen Hz. Muhammed'in ona karşı şefkati, yumuşaklığı ve muamelesini hatırladıkça kalbi heyecanla çarpıyordu. Hayatında ilk defa saygın bir insan gibi muamele görmüş, seçkin ve itibarlı bir insan tarafından muhatap alınmıştı. Bir çobandı ve Mekke'nin en yoksulları arasındaydı. Şimdiye kadar Mekke'nin zenginleri ve güçlüleri tarafından horlanmış ve aşağılanmıştı. Hele Ukbe, onun gibi çalışkan ve dürüst bir gence çok acımasız davranıyor ve ne yaparsa yapsın hor ve hakir görüyordu. Abdullah artık ne yapması gerektiğini biliyordu. O, ahir zaman peygamberini görmüş ve onun mucizesine şahit olmuştu. Hakikat bu kadar açık bir şekilde kalbine dolmuşken ona tabi olmaktan başka ne yapabilirdik? Tüm sıkıntıları ve zorlukları göze alarak Hazreti Peygamber'in yanına gitti. O gün gördüğü mütebessim çehresiyle, Hazreti Peygamber'in karşısındaydı. Sana geldim. Müslüman olmaya geldim ya Resulallah dedi. Heyecanlı. Hazreti Peygamber biatını kabul etti ve Abdullah kelime-i şehadet getirerek, İslam'ın saflarına katıldı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu O gün Darül Erkam'da Abdullah'la beraber Müslümanların sayısı iki elin parmaklarını geçmiyordu. Müşrikler Müslüman olduklarını öğrendikleri kimselere her türlü işkence ve hakareti yapmaktan imtina etmiyorlardı. Müslümanlar sayıca az olduklarından Açıkta ibadet edemiyor ancak Erkam'ın evinde gizlice bir araya gelebiliyorlardı. O günlerde iman etmek, Müslümanların safına katılmak, büyük tehlikeleri göze almak anlamına geliyordu. Ancak imanın fethettiği yürekler, değil müşriklere karşı gelmek, tüm dünyaya meydan okuyabilecek cesarete sahiptiler. Onlar ne sayılarının azlığına ne de zayıf olduklarına aldırdılar. Onlar büyük bir imana ve iman ettikleri yüce zatın yardım ve himayesine güveniyor ve dayanıyorlardı. Zulmün bütün karanlığıyla hakim olduğu günlerdi. Müşrikler Allah diyen müminlere insaf etmiyor, azabın bin bir çeşidini reva görüyorlardı. Fakat Müslümanlar vazgeçmiyordu. Sahabiler bir gün aralarında dertleşiyorlardı. Müslümanlar gizli saklı toplanmalarını, ibadet etmelerini ve Kur'an okumalarını bir türlü içlerine sindiremiyorlardı. Onlar imanlarını herkese haykırmalı ve ilan etmeliydiler. Şu müşrikler var ya, şunların karşısında Kur'an okuyamadık, hakkı haykıramadık dedi biri. Arkasından bir başka sahabi, yeni inzal olan Rahman suresini kastederek, Şöyle kabilesi güçlü, arkası kuvvetli biri çıksa da, Kabe'nin yanında, halkın ortasında sesinin son gücüyle bu mübarek sureyi okusa dedi. Abdullah bin Mesud fırladı yerinde. Kur'an'ı Kureyş'e ben duyuracağım dedi. Yiğit bir gençti Abdullah bin Mesud. O ne yaşının küçük olmasına ne de vücudunun çelimsizliğine baktı. Öyle bir iman ateşi yanıyordu ki gönlünde küfre meydan okumak için yanıp tutuşuyordu. ''Ben yarın Kabe'ye gidip, herkesin hazır oldukları bir zamanda Kur'an okuyacağım.'' Arkadaşları Abdullah'a ne kadar tehlikeli bir işe giriştiğini anlatmaya çalıştılar. ''Ya Abdullah, neler söylüyorsun? Sayımız çok az, seni koruyamayız. Üstelik seni himaye edecek bir kabilen ve güçlü bir akraban da yok. Şimdi böyle bir işe girişmek, kendini bile bile tehlikeye atmak olur.'' dediler. ''Ben Allah'tan başka bir şeyden korkmam.'' dedi Abdullah. Arkadaşları ikna etmek için biz de korkmuyoruz ama temkinli hareket etmeliyiz. Onlar sana müdahale edip eziyet edecekler, belki canından olacaksın demelerine rağmen Abdullah yine de kararlıydı. Herkese Allah'ın kelamını duyuracağım dedi. Ertesi gün Abdullah kararını gerçekleştirmek için Kabe'ye doğru emin adımlarla ilerlemeye başladı. Kabe'nin en hareketli saatleriydi. Müşriklerin ileri gelenleri de orada toplantı halindeydiler. Onlar henüz başlamış, bu yeni hareketi nasıl boğabiliriz, nasıl ortadan kaldırabiliriz diye kendi aralarında tartışırken, duydukları sesle birlikte irkildiler. Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. O okurken, adeta bütün şehir susmuş, bu kutlu kelimelere kulak vermişti. Kabe'ye bahar gelmiş, mahzun halinden eser kalmamış, yüzü gülmüştü. İbrahim'in beytinin önünde yeni bir destan yazılıyor, Kureyş'in nemrutları hayretler içerisinde birbirlerine bakıyorlardı. Ümmü Abd'in oğlu neler söylüyor? Yoksa Muhammed'in söylediği sözler mi bunlar? Muhammed'in işleri bunlar, gördüğünüz işte. İçimize Kabe'ye kadar geldiler, buna hemen bir son vermeli istediler. Hep birlikte kendisi küçük, İmanı büyük olan Abdullah'ın üzerine saldırdılar. Abdullah, zayıf ve çelimsiz vücudunu koruyabilecek güçte değildi. Üzerine gelenler onu bitap düşünceye kadar hırpaladılar. Müşrikler Abdullah'ı yere düşürmüş döverken, Abdullah gücünün son noktasına kadar Allah'ın kutlu sözlerini okumaya devam ediyordu. Kureyş'in öfkesi yatışıp Abdullah'ı bıraktığında, İbni Mesud'un yüzü gözü tüm vücudu kanlar içinde kalmıştı. Arkadaşlarının yanına gitti. Onu bu halde gölen sahabi çok büyük bir üzüntüyle biz senin başına bunun gelmesinden korkuyorduk dediler. İbni Mesud ise Allah'ın düşmanları benim gözümde hiç bu kadar zavallı olmamışlardı. Vallahi eğer isterseniz yarın yine gider aynı şeyi tekrarları diyerek kararlılığını ortaya koydu. Allah Resulü'nden sonra yeryüzünde Kur'an'ı açıkça ilk okuyan Abdullah İbni Mesud olmuştu. Hak namına ne varsa unutulup çölün kumlarına savrulmuş, hakikatin izleri kaybolmuştu. Sineler, kulaklar, vicdanlar kör sağır kesilmişti. İşte Abdullah İbni Mesud, o mübarek kelimelerle gönüllere hakikat şerhalarından nurlar saçmıştı. O günden sonra tüm Mekke, bu mübarek kelimelere aşinaydı. Bu gözdağından sonra artık hiç kimsenin böyle bir işe cesaret edemeyeceğini sanıyordu müşrikler. Ancak Abdullah onca daya ve hakarete rağmen ertesi gün yine Kabe'ye gitti ve yüksek sesle Kur'an'ın başka ayetlerini okudu. Her yeri yara bere içindeydi ama imanın coşkusu ve büyüklüğü içine sığmıyor, tüm dünyaya göstermek istiyordu. Yine aynı şeyleri yaşayacağını, onu dövüp eziyet edeceklerini bile bile gitti. İmanın tüm benliğini kapladığı cesur adam. Müşrikler yine akbaba gibi üzerine yürüdüler Abdullah'ın ve bu sefer daha beter hırpaladılar. Ancak Abdullah, İslam'ın sesini gür sadasıyla haykırmış olmanın verdiği sevinci yaşıyordu. Gördüğü eziyetler, işkenceler umrunda değildi. Çünkü inananların sesinin bastırıldığı, eziyet görüp aşağılandığı zamanlarda korkmadan, cesaretle hakkın ve hakikatin sesini haykırmak yürek isterdi. Arkasında Allah'tan ve Resulünden başka kimsesi olmayan genç, ne büyük bir kahramanlık gösterdiğinin farkında mıydı acaba? Abdullah, Peygamber aleyhissalatü vesselam ve müminler başta Allah Resulü ve sahabe güzin efendilerimiz İce hakaretlere Saldırılara ve sıkıntılara Göğüs gerdiler Rabbim Allah'tır dedikleri için Dayanılması zor acılara imanlarıyla sebat ettiler Yurtlarını Yuvalarını bırakıp hicret ettiler Ama yine de gevşemediler Vazgeçmediler İşte bu imanlarıyla Peygamberin yıldızların dediği O yüce mertebeye ulaştılar Peygamberin yıldızlarına ve o yıldızların izinde olanlara selam olsun. Salatu selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun. Yıldızların izinde.